Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah azze ve celle hepinizin yüzünüzü güldürsün. İhtiyacı olanların ihtiyacını gidersin. Sıkıntıda olanları Rabbim genişliğe çıkarsın. Bizlerden dua isteyen kardeşlerimize de Allah yardım etsin. Allah Azze ve Celle niyetimizi halis kılsın. Cennette, cennet çarşılarında bir araya gelmeyi nasip etsin. Ve Allah Azze ve Celle'nin cemalini hepimize görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle içimizden Rabbani alimler çıkmasını ve insanları Hakk'a davet etmesini nasip etsin. Evet. Geçen hafta Ehli Sünnet Bel Cemaatin akidesi ışığında eğitime eğitim adı altında bir sohbete başlamıştık. Bugün ona devam edeceğiz kardeşler. Ee, geçen hafta en son vermiş olduğum örneklerde inen vahaların, inen ayetlerde sahabenin biran olsun ayeti. veyahut emri tehir etmediğini hemen hayatına geçirdiğini, eğitimin de ancak böyle olursa insana tesir verdiğini anlatmaya çalışıyordur. Ve misalleri verirken en son misal hatırlatma babından sahabelerin namaz kılarken arkadan kapıdan birinin gelip şehadet getirmesi vallahi Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed onun kulu ve Resul'dur dedikten sonra sahabeler namaz kılarken rüküdeyken ne demiştir? Artık Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a döneceksiniz. Ayet indi dendiğinde sahabeler rüküdeyken ne yapmışlardır? Kıbremişlerdir. Direkt kıbleyi değiştirivermişlerdir. Yani namaz bitsin, bir şu adamı bir dinleyelim veya vakayı teyit edelim ne yapmamışlar? düşünmemişler.、Evet. Veyahut İmam Nesai'nin naklettiği rivayette ne vardır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdayken ayakkabısını çıkarmış. Sahabe de ayakkabıyla namaz kılmanın yasaklandığını zannetmiş. Hemen çıkarmıştır. Namazdan sonra Aleyhisselatü Vesselam neden çıkarttınız? Ey Allah'ın Resulü sen çıkardın. Biz de zannettik ki ayakkabıyla namaz kılmak ne oldu? yasaklandı. Biz de onun için ne yaptık? Çıkarttık. Aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Yahudiler ve Hristiyanlar ayakkabılarıyla, mesleriyle namaz kılmazlar. Sizler ona ne yapın?、Evet. Muhalefet edin. Cibril geldi, ayağımın altında necaset olduğunu söyledi. Ben onun için çıkarttım diyor. Yani dikkat ederseniz bir an olsun emri ne yapmıyor? Gördüğü an, daha teyit gelmeden ne yapıyor? Ne yapmıyor? uyumaya çalışıyor. İşte onlar bunu yaptığı için ne yaptılar kurtuldular. İşte bu nedir? Bir eğitimdir. Bizim eğitimimizde oradan geçmesi gerekiyor. Yine Hadramur eset gazvesini kısasına bakacak olursak, Uhud savaşının ardından ve sahabelere Uhud'ta isabet eden şeylerin isabet etmesinin ardından Ali sallallahu aleyhi ve sallam'a Cibril gelip demiştir ki sen silahlandın ama Biz daha silahsızlanmayacağız. Ne yapalım? Hadramut, Hadramul Esvet'e doğru demiştir. Aleyhisselatü Vesselam sahabeler o kadar yorgun, o kadar yaralı, düşkün oldukları halde emri bir an olsun, tehir ne yapmamışlar? Etmemişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam falan yere demiş, yaralı yaralı, bitkin bitkin o sahabe ne yapmıştır? Yola çıkmıştır. Allah onlardan razı olsun.、Ha. Eğitim dediğimizde sana gelen nasla anında tehir etmeden ne, ne yapmakmış? Ya. Amel etmekmiş.、Ha. Evet. Ve bunun akabinde bakın hangi ayet inmiştir? Ayetin uzun sebebi bu olaydır kardeşlerim. Hepinizin bildiği, ezbere bildiği ayetlerden bir tanesi müminler içinde Allah'a verdiği sözde duran nice、ya. erler vardır. İşte onlardan kimi sözüne yerine getirmiş, o yolda canlı vermiş, kimi de beklemek nedir? İşte bu ayet buna bina edilmiştir. Ahsa, 23. ayet. Evet kardeşlerim, yine gazvelerin birinde Ali sallahu aleyhi ve sellemi takip eden bedevinin kısasına bakacak olursa, o da ne yapmıştır? Ganemetleri insanlar Allah Resulü Ali sallahu aleyhi ve sellem taksim etmiş. Ona da bedeviye bir pay ayırmış kanitemeden. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sallam Efendimiz、e, bu kanitemeden gelerek o bedeviye verdiği kanitemeden gelerek bedeviye onu takdim ediyor. Bedevi diyor ki Ey Allahın Resulu, ben bunun için sana tavrış olmuş değilim ki. Ben diyor elini boğazına göstererek oklan buradan vurulmak için diyor sana ne yaptım? tabi oldum diyor. Yani sen bana niye ganimet diyor, dağıtıyorsun ki diyor. Ben bunun için sana tabi olmadım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğer diyor sen sadık olursan o da sana sadık olur diyor. Hakikaten kardeşlerim savaştan sonra bakıyorlar tam buradan oklan vurup bir şey olmuş. Evet. Neymiş adam? sadıkmış. Onunla ne yapmış? Amel etmiş. Sadece dilinden bu sözü ne yapmamış? Söylememiş. Ve o şekilde de ne yapmış? Allah onun şehit olmasını nasip etmiş. Yani bu şuna benziyor. İmam Bukhari ve İmam Malik muvattasını da naklediyor. Ömer emirel müminin, Allah ondan razı olsun, elini açmış. Ya Rab bana Şu Resul'ün mescidinde şehadeti nasip etmiyor. Şimdi bu duayı edince sahabeler de Ömer'e diyor ki Mekke'ye, Medine'ye müşriğin girmesi yasak değil mi? Yasak, haram. Sahabeler diyor ki ey emir el müminin sen nasıl bir dua ediyorsun? Mekke, Medine şirtten temizlenmişken müşriklerin girmesi haram kılınmışken Sen nasıl bir dua ediyorsun yani olmayacak bir dua ediyorsun. O istevese olur diyor. Ömer nerede şehit oldu? Medine'de. Mescidin içinde. Ömer nerede şehit olmayı istedi? Resulü Mescidinin içinde. Belki yani Allah bilir kaderi değiştiren de kimdir? Allah'tı. Dua edin çünkü kaderin önüne ancak ne geçer? Dua geçer diyor. O da nedir? O da bir kaderdir. Çünkü Allah biliyor. Başımıza ne geleceğini o bildiği gibi duanın da getireceğini kim biliyor? Allah biliyor. Ama burada ne vardır? Bir amel vardır. Evet. Geçelim. Nefislerdeki İslami eğitim ehli sünnete göre nasıl olmalı? Burada da kardeşlerim ilk müminin dikkat edeceği şey nedir? Zülhtür. Bütün hadis kitaplarının aşağı yukarı bir bab açarak zühtlen veya rekayik dediğimiz bab açarak ne yapmışlardır hadisleri toplamışlar ve Allah Resulü Anis Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bizlere olan tavsiyelerini bu babla toplayarak okumamızı sağlamışlardır değil mi? Allah onlardan razı olsun. İşte kardeşlerim eğer bir insan büyük işler başarmak istiyorsa takvalı olmak istiyorsa Allah'tan korkmak istiyorsa ne olacak? Zühd sahibi olacak. Zühd sahibi değilse büyük işleri bir insanın başarması nedir? Mümkün değil. Motomot bakar bütün meselelere. Geniş karınlığına ne yapamaz? Olamaz. Hata yapanın üzerine daha büyük hatalarla giden. Büyük adam olmak büyüklüğün getirdiği bir şey. İki gün önce bir meclisteyiz. Hoş ortamlar oldu. Büyükler kaldi, gençler var ortamda. Gençler şimdi sağlı solul salvolar yapmaya başladılar. Hoca dediler, büyükler gitti. Artık baş başa iş, çok rahat konuşuruz. Ben dedim ki, asıl büyüklür, büyüklük, büyüklük gittikten sonra büyüklük yapmaktır. Öyle deyince kaldılar. Anlatabildim mi? yani büyük buradan kalkıp gidiyorsa, onu fırsat bularak sen çiğlik yapacaksan benim senin işim yok demek istedim. Evet. Allah bize hayır versin. İnsanın züht sahibi olması ve Peygamber Aleyhisselam'ın zühtü bir ömür gibi olmuştur kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a baktığımızda mesela bu Bukhari'nin birkaç yerinde geçer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam olayın baş tarafını bırakacağım. Bir kulübeye çekiliyor. Altında sadece bir hasır var. Yatmış mübarek göğsüne tamamen hasırı ne yapıyor? İzi çıkıyor. Allah kendisinden razı olsun. Hafsa'nın babası geliyor. Bakıyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek vücudu hasırdan iz yapmış. Ağlıyor Ömer. Diyor ki Kisralar, Kayserler saraylarda yani senin döneminde idareci, bunlar kafir insanlar, deptepe içinde rahat içinde yaşıyorlar. Sen ki Allah'ın Resulusun. Yani sen nasıl bu vaziyettesin deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ediyor. İstemez misin ya Ömer? Dünya onların. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ahiret bizim olsun diyor. Bakın bunlar çok güzel sözlerdir kardeşlerim. Nice insanlar vardır ki harbeder karşıdakinin güzelliklerini saraylarına, mallarına, mülklerini almak için veyahut güzel kadınlarına sahip olmak için veyahut yeşilliklere, güzel sulara sahip olmak için. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kullandığı cümle bütün bedeni, bütün ruhu ne yapıyor? Hıstan arındırıyor. Yani dünyaya kırsanmaktan insanı ne yapıyor? Arındırıyor. İşte ehli sünnetin eğitimi budur. Nerede çalışırsan çalış, ne kazanırsan kazan. Sana kazancının yani kazanma diyen yok. Dünyaya kazan, ama kırsanma. Züht sahib ol, o sana o zaman ne yapıyor? Fayda verir. Evet, Allah Resulü Ani Sallallahu Aleyhi ve Selam'ın vermiş olduğu muhteşem bir cevap kardeşlerim. Allah bizlere de böyle Yaşamayı nasibesi. Yine Ani Sallallahu Vesselam bir gün kendisine rüya anlatan sahabe'ye sahabe ne yapıyor rüyasında? Hepinizin malumu kendisini bir kuyunun dibinde yapayalnız, aşağıda görünüyor, yukarıya bakıyor ki çok yüksekte, çok korkuyor, ürküyor ve o kadar müteessir oluyor ki ablasına diyor ki. Ablacığım bunu Allah Resulü'ne bir sorar mısın? Biliyorsunuz İbn Ömer'in ablası kimdi? Hafsanlimizdi. O da Aleyhisselatü Vesselam'ın、evet. Fak zevcelerindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn Ömer'in omuzundan tutuyor. Kendine doğru çeviriyor. Ne diyor? Ya, Abdullah ne kadar iyi bir insan. Bir de gece namazı olsa diyor. Birincisi ne yaptı? Ahirete teşvik etti. Sonra Dünyada garip bir yolcu gibi ol diyor. Hatta bir ağacın altına gölgelenip orada hafif oturup kalkan, eğlenen gibi oldu. Bu nasihat İbn Ömer'e ömür boyunca ne yapmıştır? Yetmiştir ve onun parolası olmuştur. Bütün hayatını buna göre ne yapmıştır? Tanzim etmiştir. Ve hatta Şeyh anlatırken, İbn Ömer anlatırken bu olayı ne diyor? Yaşlılığında Öyle diyor, ondan dinleyerler. Şeyh de bize şöyle izah etti dediği için sabaha çıktığında akşam düşünme, akşama çıktığında sabahı düşünme diyor. Ne kadar güzel anlatmış İbn Ömer değil mi? Allah ona rahmet etsin. İşte ehli sünnet de zühd eğitiminde böyle olmalı kardeşlerim. Yine bakın Hafsa annemize bakın. Allah ona rahmet etsin. Bugün hep Ömer ailesinden bahsettik herhalde. Bir gün Emre'l-Mü'minin Ömer'in yanına geliyor ve diyor ki, ey babacığım diyor şu elbisene bir bak. Hep sert, hep yamalıklı. Yani yumuşak şeyler giysen, Allah aşkına diyor, insanların diyor, içine giderken şöyle güzel güzel yumuşak yumuşak şeyleri giysen de rahat etsen, yumuşak yerlerde otursan, böyle birkaç öğün yemek yesen, yani kendini bu kadar yıpratmasan diye birçok şey sayıyorum. Ömr el-Mü'min Ömer diyor ki Allah ona rahmet etsin. Allah aşkına kızım söyle diyor. Bir ailenin diyor iç halini en iyi kim bilir? Ailesi bilir diyor.、Yani, eşi bilir. Söyle kızcağızım diyor. Sen peygamberin hanımısın. Allah Resulü bir gün yumuşak giydi mi diyor. İkinci kat bir elbisesi var mıydı diyor. Onun diyor ocağı tütter miydi diyor. Yani yemek için üç öğün yeme diyor. Bu maneti tütter miydi diyor. Hafsa annemiz sahyedir. Öyleyse sen bana neyi tavsiye ediyorsun der. Demek ki ne olursa olsun bazı durumları güzel değerlendirerek ne yapma ona göre yaşam düzenlemektir kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Onlar o eğitimi aldılar ve bütün hayatı boyunca bunu ne yapmadılar bırakmadılar. Hatta bir tanesinin daha zikredeyim Ömer ile alakalı. Rumlar çok böyle zümrüt altın kolyelerle Ömer'e geliyorlar emir el mümin'e. Elçiler bir şeyler söyleyip karşılığında bir anlaşma yapacaklar. Elçilerden de gelen kadınlardan bir grup da Ömer'in hanımının yanına gidiyorlar. Ona da birçok hediyeler yapıyorlar, veriyorlar. Ömer elçilerlerin işi bittikten sonra eve geliyor. Bir bakıyor ki hanımının boynunda çok güzel, çok değerli zümrüt bir kolye, elinde de çok pahalı taşlardan yapılmış bir şişe, şişeyen bir taşlama süsüne, içinde de çok değerli kokular var. Onlarla oyalandığını görünce Ömer diyor ki bunlar nedir? İşte sana gelen elçilerden bana da bunlar geldi. Bunlar da bana hediye ediyor. Hemen hazinede ara çağırıyor. Elindeki ne varsa topluyor. Kolyesini çıkartıyor ve ona teslim ediyor. Hanımı çıkıştığında şuna bak diyor. Emir el-Mümin'in karısı diyor. İşte şunlar diyor devlette şunlar bana hediye. Sen diyor Halifenin karısı olmasa sana kime hediye verir? Bunlar da beytul mal olun diyor. İşte bakın dünyaya meylese insan bir sakince sular mı hediye etmişler? Yani istememiş de gelmiş ama çıkarlı ama çıkarsız bir hediye var mı? Var. İstese bunu beytul mala ne yapmayabilir? Vermeyebilir. Ama takva var burada. Demek ki dünyaya meyletmesini eşini ne yapmıyor istemiyor. Neden istemiyor kardeşlerim? Bir insan erkek olarak meyletmesin, hanımı da ona meyleder. Kadın olarak meyletmesin, beyi de ne yapar? Ona meyleder. Ama iki taraftan bir tanesi, İbre'yi şaşırtsın, öbür de şaşırtır. Yazın bunu, kontrol edin. İki tarafın ibresi de tam olacak. Şaştı mı öbürünü de muhakkak ne yapar şaşırır. şaşırır. şaşırır. Cinnet getittirir yine şaşıttırır. Evet, Allah hepimize hayır versin. Ömer bu noktalara çok dikkat etmiş. Rabbin bize de bu şekilde amel etmeyin asıbesin. Zühten sonra eğitimin bir unsuru da nedir kardeşlerim? Allah-u Teala'ya karşı takvalı olma ve ondan korkmaktır. Eğitimin başı budur. Ve hatta ahirete imanın en önemli şartlarından birincisi nedir? Allah'tan korkmaktır. Allah korkusu zayıfladı mı günaha pencereler açılmaya başlar. Rahat günah işleyebilirsiniz. Verdiğiniz sözü tutmazsınız, arkadaşlık ilişkisine dikkat etmezsiniz, ticaretinize dikkat etmezsiniz, çok rahat yalan söylersiniz. Her şeyde cömert olmaya başlarsınız çünkü korku ne yapmış? Gitmiş. Allah'tan bir insan korkmuyorsa o adamdan her türlü kötülük ne yapar? Gelir. Ondan artık ilişkileri ne yapacaksınız? Askıya alacaksınız çünkü şeytan tek taraflı hiçbir zaman oynamaz kardeşlerim. Ne yapar? Ondan oynamışsa, onun o halinden seni de oraya getirmeye çalışır. Öyleyse buna çok dikkat etmemiz gerekir. Evet. Ve dinimize baktığımızda Allahu Teala'ya karşı takva alı olma, haramlardan sakınma meselesini çok çok görmekteyiz. Mesela Noman bin Beşir rivayetini hatırlayacak olursanız, herhalde belli. Haram da belli. Bunun ikisine dikkat edin. Ne yapar? dinini ve ırzını korur diyor. Bunlara helala harama insan dikkat etmemişse vaka çok açık kardeşlerim. Adam da din diye bir şey ne yapmıyor? Kalmıyor. Öyleyse takvalı olalım ve Allah'tan ne yapalım? Korkalım. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Ömer diyor ki oğullarını topluyor ve Allah'a karşı takvalı olun. Ondan korkun diyor. Evet. Ve kendisiyle karşılaşması mümkün olan Allah'tan korkmanızı ve takvayı tavsiye ederim. Yani şunu demek istiyor: Allah'tan kaçacağınız hiçbir yer yok. Öyleyse karşılaşacağınız, karşılaşmayacağım diye amel ne yapmayın? Yapmayın. Herkes Allah'la ne yapacak? Azze ve Celle ile karşı karşıya gelecek. Öyleyse. Karşılaştığında kaçacağın söz, davranış, amelde ne yapma? Ne kadar güzel bir baba değil mi çocuklarına nasihat ediyor? Allah bizi de böyle bu yoldan giden çocuklarına ve kendi nefsine nasihat edenlerden edinir. Arkadaşlar,、evet. çok söz yok, az söz ama bu az sözle ne var? Çok söz var. Peki Emir el Mümin'in Ömer'in çocukları bu nasihat tutmuş mu? Tutmuş, tutmuş. Allah onlardan razı olsun. Amin. Amin. Ömer yine bir gün kendi evsi için şöyle diyordu kardeşlerim: Bakın, nafis söylüyor, bunu zapt etmiş. Vallahi ey Ömer, ya Allah'a karşı takvarlı olursun, ya da o sana azab eder. Sonra da seni hiç umursamaz. Tekrarlayayım Ömer'in sözünü. Oturmuş kendi halinde bunların muridalıyor. Diyor ki kendine. Ey Ömer ya Allah'a karşı takvalı ol ya da Allah sana azap eder. Sonra da seni hiç umursamaz diyor. Yani senin yüzüne bile ne yapmaz? Bakmaz. Demek ki Allah Azze ve Celle ile karşı karşıya kalmayı, onun sevgisine masal olmayı Ömer ne yapıyor? İstiyor. Allah bize de nasip etsin. Yine Allah ondan razı olsun. Ali Efendimiz radıyallahu anh diyor ki dünyada insanların efendisi zenginlerdir. Ahirette insanların efendisi ise kimdir? Allah'a karşı takvalı olanlardır. Tekrarlayayım mı sözünü? Ali'nin çok güzel sözleri vardır böyle. Dünyada diyor insanların efendisi zenginlerdir. Trallardır. hükümdarlardır, işverenlerdir. Ama ahirette ancak takva sahibidir. İşte efendiler kim? Onlardır. Öyleyse yolumuzu ona göre seçelim kardeşlerim. Takva Allah'tan korkma, inen vahiyle amel etme, aza razı olma, ahiret günü için, göç günü için amel etmektir, azık yapmaktır. Hatta geçenlerde belki Harnoca bıktı bu cümleyi duymaktan da alimin birisi kitabında diyor ki Allah dünyayı diyor üç'e taksim etmiştir diyor. Birini müminlere, birini münafıklara, birini de kafirlere ayırmıştır diyor. Mümin ne yapar azık yapar. Münafık şüslenir. Kafirse keyfini çıkarır. Ahirete hiçbir şey. bırakmazdır.、Evet. Allah burada da, orada da azık edenlerden eylesin bizi. Evet. Devam edelim. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Yok. Allah-u Teala'dan korkma, çekinmeyle alakalı ciddi manada rivayetler var kardeşlerim biliyorsunuz. Bu konuda ne kadar Kur'an ve sünnete gidersek misalleri bol bol orada ne yaparız? Görürüz. Yani ben size Allah kendisinden razı olsun Ömer'den birkaç pasajlar seçtim. Siz Ebu Bekir'e gitseniz, Osman'a gitseniz, Ali'ye gitseniz, hepsinin hayatında bunları ne yaparsınız? Görürsünüz. Ha bunları uzatsak vaktimiz yetmez. Ama uzatsak da uzatmamızda fayda verir. Fakat sizler bunları zaten okuyorsunuz. Ben sadece burada ne yapıyorum? Sizlere bunları hatırlatmada bulunuyorum. Allah hepinizden razı olsun.、Evet. Bildiğimiz gibi Ömer devamlı Huzeyfi'ye gelir. Ona derdi ki Ey Huzeyfi Allah aşkına söyle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni münafıkların arasında isimlendirdim, andım. Hu zeyfe durur, sessiz kalır ve sonunda ona cevap vermezdi. Ömer gelir gider bunu söylerdi. Ne olur? Yani o isimleri ben senden istemiyorum. Ömer'in ismi de onların içinde mi değil mi? Bana sadece bunu söyledi derdi. Hu zeyfe de Ömer sen onlardan değilsin dediğinde. Ömer kendine gelir, ağlayarak oradan çeker gider, Allah'ına hamd ederdi. Şimdi düşünün kardeşlerim, bunu birçok yerde、e, okumuşsunuzdur. Allah Ömer'den razı olsun. Ömer'in hayatına baktığımızda Allah'ın ayetlerini duyduğunda, azap ayetlerini duyduğunda müteessir olan, baygınlık geçiren, yani kendine kolay kolay gelemeyen bir insandan bahsediyoruz. Yani sıfatlarını bırakalım. Bu insan birine geliyor, diyor ki ben münafık mı? O konuşmuyor. O zeyfi Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü'nün bir sırrıdır diyerek onu ne yapmıyor? İfşa etmiyor. Ömer devam ediyor. Ben onlardan mıyım? Bari ona bak. Değilsin dediğinde ağlıyor ve Allah'a ne yapıyor? Hamd ediyor. Kardeşlerim her şey zıttıyla kahimdir. Eğer bir insan hep ben müminim gözüyle bakarsa ne olur? Çok kaliteli bir kafir olur. Ama bakın Ömer ne yapıyor? Ölene kadar münafık olmaktan korkuyor. Çok kaliteli bir mümin oluyor. Ömer diyor ki İbn Teymiyen aklediyor. Allahına rahmet etsin İman kitabında. Kim diyor ben alimim derse o cahildir diyor. Kim ben müminim derse o kafirdir diyor. Kim ben cennetliyim derse o da cehennemdedir diyor. Bak bu sözler insanı nereye taşıyormuş görüyor musunuz? Allah ona rahmet etsin. Evet. Bir bab daha eğitimde kardeşlerim züht, takva, takva, elbette ki büyük unsurlardır ama bir unsur daha var bunları tamamlayarak giden Allah yolunda fedakarlık yapma. Bunlar da eğitimin nedir? Temel taşlarıdır. Yani ne kadar öğrenirsen öğren. Ne kadar Allah'tan korkarsan, kork takva sahibi olursan ol Allah cimriyi sever mi? Allah yolunda fedakarlık yapmadığın müddetçe O kazandıkların da sana bir yerde ne yapmıyor?、Faydaları. Faydası olmuyor. Öyleyse Allah yolunda ne yapacaksın? Büyük fedakarlık yapacaksın, çabalayacaksın. Kıymetli ve değerli neyin varsa Allah yoluna ne yapacaksın? İnfak edeceksin. Neden? Ayet ne diyor? Siz sevdiğiniz malları Allah yoluna infak etmezseniz gerçek, kamil, müminlerden ne yapamazsınız? Olamazsınız. Gelin bir örnek verelim. Ebu Talha'yı tanıyorsunuz değil mi? Enes'in övey babasıdır. Aleyhisselatü Vesselam'ı çok sevdiği sahabelerden ve yanından ayırmadığı birisi. Onun bir hah bostanı var. Mescidin hemen dibinde. Aleyhisselatü Vesselam çok yorulduğunda, sıcak olduğunda, hararet olduğunda hep oraya gelip rahatladığı bir bostan. Çok sevdiği bir yer. Bir gün bostana Ebu Talha çalışmaya gidiyor. Namaza durduğunda güzel bir kuş geliyor, cik cik cürcücük oynuyor. E bu tarha kuşun sesine kendini haptırarak namazda olduğunu ne yapıyor?、Mut. Unutuyor. Namazda olduğunu hatırladığında ise hemen Allah sına geliyor. Ne diyor?、İyiyim. Ey Allah'ın Allah Resulu, ben borç tanığıma gittim ve Rabbıma ibadet ederken bir kuş geldi beni Rabbımdan alıkoydu. Başka malı yok ha, hiçbir şey yok. Ah postanı Allah'ım vere sulundur diyor ve ne yapıyor? İnfak ediyor. O beni Rabb'mdan ne yaptı? Allah'mdan razı olsun kardeşlerim. Yüceldi mi? Evet. Allah yücelten. Evet. Yine kardeşlerim Umayir bin Humam kışasını hepiniz biliyorsunuz değil mi? Ne yapmıştı Umayir? Savaşın birinde çok fazla yiyecekler yok. Saabelere üç ya da dört tane ne yapıyor? Kurma düşüyor. Umayir diyor ki, Ey Allah'ın Resulü diyor. Şimdi ben ölürsem bu savaşta, mola anında böyle. Ne vardı? Cennet var diyor. Umayir ne yapıyor? Kurmalara atıyor, kılıcının kılığını kırıyor. Ne yapıyor? Ben cennetin kokusunu duyuyorum diyerek gidiyor kendini Allah yolunda feda ediyor. Demek ki büyük fedakarlıklar insana da ne yapıyor? Büyük mükafatları getiriyor kardeşlerim. E,、evet. Vallahi Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Selam bilin ki cennet kılıçların gölgesi altındadır demiştir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayrılmasın. Yine kardeşlerim, ilim ve ibadet ve bunların eğitim üzerindeki etkilerine şöyle bir bakacak olursa, Allah hepinize hayır versin, hayrden ayırmasın. Biliyorsunuz günde Fatihayı kaç kere okuyoruz? On yedi mi? Aşağı yukarı on yedi kere, değil mi? O,、tamam. Daha mı fazla? Kırk mı? Sırf fazlaları el alalım. İki. 26, 10, 15, 13, 15, 15 17, 17, 17. Sırf fazları, hani bazıları üzerinde tıkmıyor ya, fazları ele alalım. En az 17 kere günde en az. Ne diyoruz? Dalâlete düşenlerin yoluna değil. Kazaba uğrayanların yoluna da değil. Ne diyoruz? Sıratı mushtakimin, dost doğru yolda. olanların yoluna. Şimdi bakın, başlığımız ne? İlim ve ibadet ve bunun eğitimdeki etkisi. Şimdi, Fatiha suresinin manasını bir Müslüman bilmiyorsa, her gün namazının her rekatında okuyorsa, oradaki Allah Azze ve Celle'yi ikrarı, hamdı, din gününün sahibi olduğundan haberi yoksa ve devam eden Allah Azze ve Celle'nin Resulü vasıtasıyla bildirdiği gibi artık kolum beni hamd etti. Bildi, bana sığındı, benden diledi. Artık ben ne isterse ona vereceğim diyor mu? Diyor. Sonra sen istemeye başlıyorsun. Gazabe uğrayanların yoluna değil, galarete düşenlerin yoluna değil, sıratı müstakimden ayırma. Ve hadis-i şerifte ne diyor? Kimin diyor, Fatiha'dan sonra amin der diyor. Meleklerin aminiyle de örtüşürse ne yapar? Artık ondan mühürlenmiştir. Allah onu kabul etmiştir diyor. Demek ki kardeşlerim ilim ve ibadet pekişirse ilimle birlikte ibadet gündeme gelirse insana ne yapıyor? Fayda sağlıyor. Bunlar basit bir olay nedir? Değil. Bugün iman ettim diyen insanları eğer iman eden o insanların namazına hakkıyla dikkat edip Namazı hakkıyla kılsa, bir o namazı insanları ne yapar sıratı mus takımına getir bırakır. Demek ki namazlarda ne var? Yani en basiti namazlarda ne var? Bir sıkıntı var kardeşlerim. Allah ibadetleri hakkıyla yerine getirenlerden neylesin? Tüm amellerde şerii kurallara uygun olup olmadığına bakanlardan neylesin? Kardeşlerim eğitim söz ya da amele Gerek olmaması demek değildir çünkü Allah Azze ve Celle hemen kitabında alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun diyor. Öyleyse bizlerin yapacağı nedir? Hangi ibadet olursa olsun Kur'an ve Sünnet'e ne yapacak? Uygun olmuş olacak. Onun için Müslümanlar akideyle başlayıp ahlakla edeplen ibadetini, ilmini ne yapacak? Tamamlayacak. Yani akideyi öğrendiği kadar insanın edebi de öğrenmesi gerekir. Çünkü Ayşe annemize Allah Resulü Anisi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahlakı sorulduğunda ne diyor? Kurandır. Buna ahlakı Kurandır diyor. Buna ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz. Mesela İmam Bukhari, onun hocası şöyle çok güzel bir cümle kurmuştur hatırlayacak olursanız. Bugün birilerine yanıyorlar ne eren ne neyse gezgin. Ne. ilim meclislerinde dolaştım, kıldım talep, ilim geride kaldı, illa edep, illa edep diyor. Yani herkes bu meselede çekmiş biliyor musunuz? Yani alimlerin de talebeleri yetiştirdiklerinde talebelerin hal ve hareketlerinden o kadar muzdarip olmuşlar ki bu cümleleri ne yapmışlar? Bir bir sarf etme ihtiyacı hissetmişler. Öyleyse Akide ile başlayan bu eğitim ahlak ve adapla da ne yapacak? Birbirini tamamlayacak. Yoksa kötü ahlak kötü hal ve gidişat insanın akidesini de hareketlerini de her şeyini de ne yapıyor? Zedeliyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Evet. Bakın Allah Selman'a rahmet etsin. Biliyorsunuz Selman öyle bir sahabeydi ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da duasını alan bir sahabe ettiği her dua Allah'ın indinde neydi? Kabuldü. Hatta insanlar onun yanına gelir. Onlar dua ederdi. Tabii hayır. Selman da amin derdi. Allah da onların duasını verdi. Böyle bir sahabe. Kibir yok. Şu yok, bu yok. Yani halletmiş birçok şeyi Yahudiler geliyorlar Selman'a bazı şeyleri soruyorlar. Diyorlar ki senin peygamberin ne öğretti? Şu öğrettiklerini bize bir saysana diyor. Benim peygamberim diyor bize çok şey öğretti. Gökte uçan kuştan dahi haber verdi. Gecesi gündüzü gibi apaydınlık yolda bıraktı. Başka Hatta tuvalete hangi ayaklan girip hangi ayaklan çıkacağımızı, kazaı hacet yaptığımızda ise ön ve arkamızı kıbleye dönmememize emretti diyor. Bakın neler var görüyor musunuz? Edeb, ahlâb, haya var mı? Sağ ellerin istinca yapmamamızı ve avret mahalimine sağ eli dokan olmamamızı emretti diyor. Bakın burada. yani mahrem olan bir bölgede kim görüyor bu olayı? Ama burada bile Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insana edepli olmayı, hayalı olmayı ne yapıyor? Öğretiyor. Bu hem ilim hem de ne var? Haya var, edep var. Çünkü sağ tarafı, sağ cenabı Allah ne yapmış? Hep hayra ayırmış. Güzelliğe ayırmış. Soluda ne yapmış? Tam zıttına ayırmış. Hatta Yeme içme babına baktığımızda ne var? Sağ elden yiyin, sağ elden için, sağ elden alın, sağ elden verin. Devam ediyoruz. Çünkü şeytan sol elden yer, sol elden içer, sol elden alın, sol elden verir diyor. Ve birini sol elden yiyip içerken gördüğünde ne diyor? Sağ elinden ye diyor. O diyor ki kalkmıyor böyle kalkmıyor. Çünkü kibirlendi, gururlandı. O insanın eli de ne yaptı?、Evet. Kurudu. Öyle kaldı. Kalkamaz hale geldi. Evet kardeşlerim, demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam. ne yapıyor? Eğitimde insanları Allah'a yönelik eğitiyor. Allah'a yönelik eğittiği gibi tevhidi aynı zamanda da Allah'a karşı edepli olmayı öğretiyor. Allah'a karşı edepli olduğunda bir insan ne yapıyor? Zaten Her şeyi başarmış olur kardeşlerim. Evet. Yine bakıyoruz aynı muhtevada Ayşe annemize sorulduğunda edepte ne diyor? <gülüyor> Onun ahlakı Fıran'da. Evet. Rabbim bizleri de sevdiği şekilde terbiye etsin. Güzel terbiye etsin. O terbiye etti mi çok güzel terbiye eder kardeşlerim. Evet. Biliyorsunuz birçok rivayette gelen veya bir rivayette ben diyor zulmü nefsime haram kıldım. Öyleyse siz de birbirinize ne yapmayın? Zulm etmeyin. Hepiniz hidayete muhtaçsınız diyor. Öyleyse benden hidayet isteyin ki ben size ne yapayım? Vereyim diyor. Hepiniz çıplaksınız diyor. Benden giysi isteyin ki ben size ne yapayım? Giyisi vereyim. Hepiniz açsınız diyor. Benden yiyecek isteyin ki size ne yapayım? Veyim. Yiyecek vereyim diye ne yapıyor? Hadis devam ediyor. Öyleyse bunu ne yapalım? Güzel idrak edelim. Ben kazandım, ben giyindim, ben ettim demeyin. Allah verdi. Allah'a hamdolsun. Allah'ın nimetlerine sonsuz şükürler olsun deyin. Çünkü Allah mümine rahmetinden fazlından verir. Kafire ise kahrından verir. Onun ancak kaybını artırır. Buna dikkat edin kardeşlerim. Evet. Demek ki dinin tamamı neymiş? Terbiyeymiş kardeşlerim. Ve bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın terbiyesine uygun bir geldi bırakayım mı? Yok Uyuk, değil mi? Bazen eline gibi gidiyor değil mi böyle?、Yok. Biz senin diyor göğsünü yarmadık mı? İçinden diyor masivayı almadık mı? <gülüyor> Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hisseti ne yaptı? Yani nübüvveti kırk yaşında. Ama bu olay ne zaman oldu? İki yaşında. Çocukken oldu. <gülüyor> Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir eğitim süreci var. Veyahut ben de diyor bir seferinde diyor düğüne çalgılı çengili yere ne yaptım? İki Gitmek İki istedim diyor. Sonra diyor biraz dinleneyim diyor oturdum. güneş diyor göğsüme vurmuş diyor. uyandım ki sıcacık uyumuş kalmışım.、Dedim. Bak uykuyla Allah ona ne yapmış terbiye vermiş. Demek ki küçüklükten ne yapıyor? Geliyor. Veyahut Kabe'nin duvarları Kabe yıkılıyor. Tekrar inşa edilmek istiyor. Bütün Arapların boyları geliyor. Oraya bir taş konacak. Ne taşı? Hacer-i Lesvet taşı. Köşenin. Hacer-i Lesvet taşı. O diyor ben koyacağım, biz daha şerefliyiz. O diyor ben koyacağım veya bizim boyu koyacak. Kılıçlar bile şakır diyor. Sonra bir tanesi diyor ki şuradan kim gelirse onun hakemliğine başvuralım. Tamam? Kim geliyor? Peygamber bile, bile değil bakın. Sağdugul emin dedikleri bir insan geliyor. Allah Resulü, Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Herkes ne yapıyor? Ne kadar rahat diyor. Tamam diyor. Artık bizim problemimiz ne yapıyor? Çözüldü. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir bez parçası istiyor. Getiriyorlar. Serin diyor. Seriyor. Her boydan bir kişi tutsun diyor. Tutuyorlar. Mübarek eliyle alıyor taşı. Diyor, kaldırın diyor. Bezi kaldırıyorlar. Alıyor mübarek eliyle koyuyor. Kime nasip oldu?、Allah、o insanlar birbirine düştü mü? Düşmedi. Bakın yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a nasip oldu. Hem terbiyesi Hem de neyi var? İnsanlara bir eğitimi var. Demek ki insan ilmiyle, haliyle, hareketiyle amel ediyorsa başka insanların içinde de tesir gücü ne yapıyor? Oluyor kardeşlerim. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nübüvvetten önce fıtratını koruyabiliyorsa bütün huzurlarını Koruyabiliyorsa fıtrat üzerine kalabiliyorsa biz de bunu bugün ne yapabiliriz? Başarmak zorundayız. Çünkü fıtratta ki bozukluğun üzerine din ne yapıyor? Sırt arıyor, sırt arıyor. Yani şurada bir insan yalancıysa devam ediyorsa din ona bir şey ne yapmıyor? Ticaretinde düzgün davranmıyorsa, davranışlarında düzgün davranmıyorsa, hayalsizsa. her türlü şey varsa ne sakalı ne peçesi ona hiçbir fayda ne yapmıyor? Vermiyor. Çünkü içeriden dışarıya gidecek. Dıştan içeriye bir fayda ne yapmıyor? Olmuyor kardeşlerim. İşte Allah Resulü aleyhissalatü ve sellem'in bize 40 yaşında peygamberliğinin gelmesinin örnekliği bu. Bunu güzel yakalayın. Fıtratı bozulmamış bir insanlık ve bunun üzerine ne var? Vahiy bina ediliyor. Hiçbir fire yok. Hiçbir boşluk nedir? Yok. Öyleyse önce insan, sonra üzerine dini bina edeceğiz. Din de insanlığı getiremiyorum. İnsanlıktan değişme yoksa, o zaman o din ona biraz ne yapıyor? Fazla geliyor. İlk fırsatta onu bırakır bir tarafta. İlk fırsatta. O bırakmasa bile insanlar zaten onun bıraktığını tespit etmiştir. Ev.、Evet. Yine kardeşlerim. Kapsamlı geniş eğitime baktığımızda <gülüyor> unutmayalım ki eğitim dediğimizde bu eğitim sadece kendimize has nedir değil. Yani insanın eğitimi kendi nefsinin eğitimiyle sınırlı nedir değildir. Sen eşini de eğitmek zorundasın. Sen çocuğunu da eğitmek zorundasın. İşveren misin? İşçini de eğitmek zorundasın. Apartmanda mısın? Karşı komşunu da eğitmek zorundasın. Yani eğitim nedir? Çok kapsamlıdır. Delil mi? Allah hışına ne diyor aleyhissalatü vesselam? Bir mülker mi gördünüz? Ne yapın? Hemen ona müdahale edin. Ama elinizle, ama dilinizle, ama kalbinizle. Muhakkak bize dinimiz ne yapıyor? Bir müdahale emrini getiriyor. Öyleyse Eğitim sadece kendi nefsimize neymiş? Değil. Tamamen gördüğün her şeyle. Hatta Bakara Suresinde Allah Azze ve Celle ne diyor? Siz diyor birilerine bir şey emreder de kendinizi unutmayın. Burada ne var? Demek ki insan sadece ne yapmayacak? Başkalarına da emirler. Kendiyle de meşgul olacak. Ama insanlarla da ne yapacak? Meşgul olacak. Kendini de Unutmayacak, kendine has eğitimler, ne yapmayacak, ha, has bir hal haline gelmeyecek. Öyleyse kardeşlerim, Allah hepimize takva versin, takva al olmayı, doğru olmayı nasibesin. Düşünün, şimdi bir kardeşimiz var, arabası var. Benzin ne oldu? Kasım el alım. Kasım depoyu doldurdu veya 20 liralık benzin at dedi. Pompacıya gendi, kardeşim. osion Okay affiliated どうしたの Belki hiç namazını apmiyor, düşünmiyor. Takvıl olmak nedir? Allah'tan korkmak nedir? Düşünmiyor. Belki ne düşünüyor? Ya aman, rakama dikkat edeyim. Parayı kaçırmayayım, patrona şey düşmeyeyim, yani maaşımdan kestirmeyeyim. De birçok şeyleri düşünüyor. Ama sen onu o dünyadan alıversen, hem işini görüyorsun, hatta hem çalışıyor, meşgul etmiyorsun. Bu beş saniyenin içinde Allah'tan korkmana tavsiye ederim. Takva ol, namazını kıl, bunda daim ol, ailene de emret desen ki bunlar ayetler biliyorsunuz. Kim kazanır? Ben kazanıyorum, ben kazanıyorum. Demek? Davet neymiş kapsamlı.、Evet. Yani gittiğin her yerde bu davete ne yapabilirsin? Yapabilirsin, yapabilirsin kardeşlerim. Sadece bu bir örnek verdim. Kâsim kardeşimiz her zaman bunu zaten yapar, değil mi?、Şimdi. Yine. Kadınları düşünün kardeşlerim. Bunlar bizim eşlerimiz, çocuklarımız veyahut gelinimiz. Allah hepsine hayır versin. Tevhidi nasip etsin. Onlar bir yere gittiklerinde, bir kadın gördüklerinde, bir açık veyahut dikkat etmeyen dinine aynı şeyleri söyleseler, bir kadın olarak, bir markete gittiği veyahut bir şey alıyor, herhangi bir şey. Kardeşim Allah'tan kor, takvalı ol, namazında daim ol, Yani hayalı ol, iffetli ol, sonra bak ahirette bunların hesabını çekeceksin diye bir nasihat etse, 10 saniye süksün. Biliyorsunuz, mesela bir yeriye gidin, kadınlar hastaneye mi gitti, dakikada kanka olurlar. Kaç çocukları var, evli mi, bekar mı, kocasının işini, arabasının tekerini, markası, anında olurlar yani kadınlar. Ya bir de bunu konuşuyor, ne var? Bir de bunu konuşur. Öyle değil mi? Her şeyi konuşurlar.、Ya、ama davet bir on saniye sürmez. Ama on saniye o insanı ne yapabilir? Kurtarabilir. Gidin nerede indirim var? Hangi kumaş ucuz? Bunu nerede diktirdin? Bu ayakkabıyı nereden aldın? Hepsi var yani. Hiç tanımadıklarından en mahrem meseleleri konuşurlar. Ama davete geldi mi? 私の言葉はあなたの言葉を言うことです。あなたの言葉はあなたの言葉です。 Kapsamlı geniş bir davet içinde hepimizin güzelce ilim etmesi <gülüyor> gerekir. Evet. Ve Allah Azze ve Celle ayet keremesinde diyor ki, bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Habibim senin günahlarının bağışlanmasını dile demiş ve bilerek söylesinler. Yani la ilaha illallah diye ne yapsın? Bilerek desin. Bilerek desin. Adar şimdi. <gülüyor> böyle çekiyor. Allah, Allah diyor la ilahe la ilahe. Kınamıyorum bak. Ama ne dediği belirsiz. Biraz daha gidiyor. Köpek gibi Allah'a zikredeceğim. Başlıyor. Ya insan gibi söyle. Ya köpek gibi söylemene veya daha değişik bir ses çıkartmana gerek yok. Söyle. Ağır ağır söyle. Manasını bilerek söyle ki bu seni ateşten ne yapsın? Korusun. Bunun dışında istediğin kadar söyle. Ne yapmaz? İşte hangisi önceğimiş? İlim, ilim. Çünkü kardeşlerim ilimsiz bir şekilde amel eden Hristiyanlara benzer, ilim sahibi olmadan amel eden de Yahudiler şir, Yahudilere benzer. Allahüssünuz ilimdir, bizin hakkıda. Onlar ilimsiz amel ettiler, Hristiyanlaştılar. Onlar. İlim ettiler, amel etmediler, Peygamberlerini öldürdüler. Allah her ikisinden de bizleri uzak kısım vasat olan orta amel işleyenlerden eylasın kardeşlerim. Bu ümmetin içinde de ilmi olmadığı halde amel eden insanlar yok mu?、Hı? Sorun ilim de değil, sorumsuzlukta ilim yapılmam aslında. İlimden Uzak durulmakta kardeşlerim. Yoksa bugün işte ben okuyamadım, ben gidemedim, ben şunu öğrenemedim. Böyle bir durum şu ortamda yok. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, kitaplar, yani her şey burnunu dibine internetler. İstediğin her şey var. Hatta bugün biz bir şey daha yaptık, dükkana bir mal daha koyduk. Bir tane kalem var kardeşler şöyle, baya da koymuyordum. Kalemi getiriyorsun, Kur'an'ın neresine getirsin, okumaya başlıyor. O sesi beğenmediğinde ben şu falan şeklinkini okuyorum, ona dönüyor.、Ya. Olmadı, Kur'an hakkında bilgi sahibi mi olmak istiyorsun, getiriyorsun, dokunuyor. Hemen başlıyor oradan, Kur'an'ın nasıl toplandığını, ne zaman ettiğini. Yani bir medreseye, bir hocaya, bir şeye gitmene ne yapmıyor? O kadar kolaylaşmış. Demek ki ben ilim edemiyorum. Neymiş? Laf. Sorumsuzluktan başka bir şey değil. Ama benim ilmim yok diyen insanlara bir bakın. Bazen sorarsın, hocamızız değilim, müfettişimiz değilim, elimden alakam var mı yok. Ama kardeşim bir konuşmaya başlarlar. Ana, sen peygamber Allah'ın bir sözünü söylersin, adam Kur'an okumamış ki hayatında. Nerede çıkarıyorsun bunu? Peygamber'in、e、bir sözünü söylersin, bunu kim demiş, kim yazmış demeye başlarlar. Ulan senin söylediğini kim söylüyor mu? Şeytandan başka söylüyor mu var mı? Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Kardeşlerim, İslami eğitimde de gerekli adaplar vardır ki bunlardan birincisi nedir? Kitap ve sünnetin gerekliliğidir. Bunu anladınız mı? Eğitimde, İslami eğitimde gerekli adaplardır. Yani bu ümmetin gidişatını anlamak istiyorsanız, sahabenin yolunu anlamak istiyorsunuz, nefsinizi, evladınızı, neslinizi eğitmek istiyorsanız, kitaba ve sünnete bağlı kalmak zorundasınız ve kitap ve sünnet dışında kitap okumamanız lazım. Kitap ve sünnet dışında bir kitap okursanız ne olur? Yemek yedin. Karnın ağrıdı. Niye? Yedin de ağrıdı. Ya bayat, ya bilmem tuzlu,、Tarih、ya acılı ya da, ya da şeyi ne yapmış? Tarihi bitmiş. Geçmiş. Neyi geçmiş? Yiladı. Yiladı geçmiş.、Vay、karın、var. ağrıtıyor. Karın, karın. Yeme.、Ya、benim ağrımıyor. <gülüyor> benim de ağrımıyor. Niye? Yemedim de ağrımıyor. Evet. Adabın birisi kitap ve sünneti neymiş? Peki, sonradan gelen asr-ı saadete <gülüyor> muhalefet eden sonradan çıkarılmış bidatları ih ihdas eden insanların meclisini de ne yapacaksın? Terk edeceksin. Ruhruf <gülüyor> suresinin 43. yülayetinde diyor ki sana vahyedilene sımsıkı sar. Ne diyor? Sana vahyedilene öbürüne değil Sana ne vahiy edilmişse ona ne yap? Öyle sarıl demiyor bana. Sımsıq sıkı sarıl, bırakma. Adamın şimdi yolda otobanda gidiyor iki yüzden ön teker patladı. Ne yapıyor? Dizini de bastırır direksiyona.、He? Ölecek çünkü adam. Ama iyice sıkı sıkı yaptırsa ne olur? Bir şekilde burtaraf, değil mi?、Evet. Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dost olarak olanlar var ya, biz onların ecnesi ayet etmeyecekler. Araf 170'te. Bu yüzden kardeşlerim kitap ve sünnete sımsıkı sarılmalı. Bu hususta kimsenin kınayıcısından ne yapmamalı, korkmamalı ve çekinmemeliyiz. Çünkü Ali sallallahu aleyhi ve sellem ben size iki tane ağır emanet bıraktım. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe Asla sapıtmayacaksınız. Asla dalayete düşmeyecek. Düşmeyeceksiniz. Bunların ikisi diyor benim ta Kevser havuzuma kadar ne yapmayacak? Yan Birbirinden ayrılmayacak diyor. Öyleyse kardeşlerim bizim önümüzde ne var? Karın ağrıtmayan, sıkıntı vermeyen, kafa karıştırmayan, müşkülağa sokmayan, ter temiz ne var? <gülüyor> Oha amel et. İslam reyini diyor. Akıl dini, rey dini olsaydı. Ne yapardım? Ayağımın, Ayağımın, kirlenir. Ayağımın, Ayağımın altını mest ederdim. Niye? Ona kirlenirdi. kirlenirdi diyor. Ama ben ondan üstüne mest ederdim. Yani kafanı yorma. Hiç. Hiç. On da şu şöyle mi bu böyle düşünme. Ne yap? Amelat. Amel amelat. İman. Amelat. Amelat. O yol sana ne yapacak? Kolaylaşacak. Düşün. İyi düşün. O amelat sana zorlaşacak. Çünkü aya en çok kayan kimler biliyor musunuz? Kaderi akıllan karıştırdılar. Ne oldular? Benden ona selam söylem. Onlar mecusu köpeklerdi dana. Akli karıştırdılar. Allah'tan kurt dediler. Kime? Gökten vahyi gelen, Allah Resul'dan. Allah Resul ne dedi? Onlar cehennem tüpü dedi. Demek ki aklini karıştır, karıştır da. Neye karıştır? Vahiy öğrenmeye, onu hafsetmeye, hayatına geçirmeye. Onun dışında akla ne yapmayın? Zorlamayın çünkü bir bidatçının muhakkak fikrine kapatırsınız. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Rabbim doğrularla amel etmeyi hepimize nasip etsin. Bu konuyu bir dahaki derste baştan alacağım. Daha da inşallah fayda vereceğine inanıyorum. Rabbim bizlere hayır versin, öğrendiğimiz doğrularla.